Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Paris Anlaşması'nın 2015'te müzakere edilmesinden bu yana planlanan kömürlü termik santral kapasitesinde görülen %76'lık azalma yeni kömürlü santral inşaatlarının sonunun geldiğini gösteriyor. 42 ülke hali hazırda yeni kömürlü termik santral yok tarihinde bulunmuşken 41 ülke daha yapımı planlanan kömürlü santrallerin iptal edilmesiyle birlikte aynı yolda ilerleyecek konuma geldi. Sadece 6 ülkenin harekete geçmesiyle dünya genelinde inşaat öncesi planlama aşamasındaki projelerin %82 tamamen iptal edilebilir. Hükümetler bu olumlu eğilimlere Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek COP26 Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri öncesinde yeni kömür yok taahhüdünde bulunarak yanıt verebilirler. Dünya genelinde planlama aşamasındaki yeni kömür projelerini değerlendiren yeni bir rapor Paris Anlaşması'nın imzalandığı 2015 yılından bu yana yapım planlanan yeni kömürlü termik santral kapasitesinde %76'lık azalma olduğunu ve yeni kömür santrallerinin sonuna yaklaştığını ortaya koyuyor. Bu durumda 42 ülke inşaat öncesi planlama aşamasında herhangi bir projesi kalmadığı için yeni kömür yok taahhüdünü vermeye hazır halde. 2015'ten bu yana taahhütü veren 41 ülkeye yenileri de katılıyor. Bu ülkeler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in 2021'e kadar yeni kömür yok çağrısına birlikte yanıt verebilirler. Rapor sadece 6 ülkenin harekete geçmesiyle dünya genelinde planlanan proje stoğunun %82'sinin ortadan kalkabileceğini tespit ediyor. Etkileşimli grafikler ve farklı coğrafi bölgeler için hazırlanmış özetlerle zenginleştirilen rapora E3G'nin yani www.e3rakamlıg.org no new call adresinde bulunan web sitesinden erişilebiliyor. Güzel haber. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kesin korunacak hassas alanlar nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen Doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları belirlendi. Resmi gazetede yayınlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu'nun doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları İlke kararına göre söz konusu alanlar kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı olarak sınıflandırıldı. Yapılan değişiklikte en dikkat çekici olansa nitelikli doğal koruma alanı konusundaki değişiklikler. Bir günden Anıl Varlı'nın haberine göre yönetmelikte yapılaşmanın önünü açacak maddeler şöyle. Günübirlik alanlar A tipi hariç mesire alanlarıyla kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreatif alan yapılabilir. Atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkarılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik yapılabilir İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, amatör su sporları gerçekleştirme, güneşlenme gibi amaçlarla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabinin, büfe, tuvalet, su sporları için sökülebilir iskele ve koruma amaçlı imar planı yapılması koşuluyla iskele yapılabilir deniyor. Değişiklikte ayrıca müptelikli koruma alanı tescil yapılmadan önce yapılmış olan mevzuata uygun yapılar da ömrünü tamamlayana kadar kullanılabilecek. Küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri yeraltı sularını besleyen yağış rejimlerini de etkiliyor ve su sıkıntısı her geçen yıl kendini daha çok hissettiriyor. 401 km uzunluğundaki Ege bölgesinin ikinci büyük nehri Gediz Nehri neredeyse kuruma noktasına geldi. Derinliği 2 metreyi bulan nehirde su seviyesi yer yer 10-15 cm'ye kadar düştü. Manisa Ovası'nı yıllarca besleyen nehir kullanılamaz hale geldi. Üreticileri yeraltı sularına yönlendirirken yeraltındaki su bulmakta zorlanan üreticiler önümüzdeki yıllarda su sıkıntısının kendini daha da fazla hissettireceğine dikkat çekti. Ne nehirlerde ne yer altında su kalmadı. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Akdeniz Koruma Derneği'nin deniz koruma alanlarındaki tecrübelerinin de yer aldığı ve okyanusların korunması için hazırlanan deniz koruma alanları kılavuzu Science dergisinde yayınlandı. Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya'nın da yazarları arasında bulunduğu bu eserde Deniz Koruma Alanları Kılavuzu Okyanus İçin Küresel Hedeflere Ulaşma Sistemi isimli makale. Altı kıdadaki 39 kurumdan 43 deniz ve sosyal birimci tarafından hazırlandı. Science Dergisi'nde yayınlandı. Deniz Koruma Alanları aracılığıyla dünyada okyanus koruma anlayışının gelişmesine ve küresel hedeflere ulaşmak için biyolojik çeşitlilik kaybının tersine çevirmesi konularına katkı sunmayı amaçladılar. Kılavuz, okyanusların korunması için deniz koruma alanlarının bütüncül şekilde planlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi için bir küresel yol haritası. Deniz koruma alanları kılavuzu koruma çalışmalarının düzeyine tam yüksek, hafif ve minimum olarak dört sınıfta tanımlıyor. İzleme ve değerlendirme çalışmalarına ortak dil kazandırıyor. Okyanusların korunması için Etkili çözümler içeriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Kızılkaya, kılavuz dünya okyanuslarını kurtarmak için deniz koruma alanlarının nasıl planlanması gerektiğine dair deneyim birikimimizin sonucu. Gökova körfezinde Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz deniz koruyuculuğu sistemi ve sistemin biyoçeşitlik ve kıyı balıkçılığı üzerine yarattığı etkiler konusundaki tespit ve tecrübelerimiz bu yayına okyanus koruma çalışmalarına yön verecek onur duyuyoruz dedi iktin krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan mesfunan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil